Allah çift sevgiyle yarattı bir ahirette cennette altından ırmaklar akan evlerde oturma sevgisi var bir de kenarından köyün ırmak akan köy evinde oturma sevgisi var kim hangisini üstün çıkarırsa sabah namazı onun için kolay veya zor olacak şimdi neye benziyor bizim halimiz biliyor musunuz cennete gitmek istiyor ama ölmemek şartıyla ölmeden cennete gidecek çünkü bu köyün gübre kokan bahçelerini bırakmak zor dedesinden kalma da. de üstelik de dedelerinden kalmaysa hiç bırakılmaz zaten o kadar bırakılmıyor ki dostlar ebedi bir gün çıkıp traktörleri seyretme fırsatı olmadığı halde vasiyet ediyor beni köye götürün ölünce diyor köyün altı bile değerli adam için tarlalarının altı bile değerli solucanlarıyla oluş oturacak orada yani solucanlı bölgesi bile değerli. Neden? Çünkü bu yürek Allah'a satılmadıysa dünya onu zaten tapulamış durumda.